İtaat eden veya etmeyenin sıfatı birdir. Yani onun bir sıfatı, bir hükmü olur. Mesela kasten katleden adam, adamın hükmü bellidir. Ya hapse koyun, ya öldürün, ya serbest bırakın dememiş Allahu Teala. Öyle mi değil mi? Mesela bir insanı kasten öldüren adam ya adildir, ya zalimdir, ya cahildir dememiş Allahu Teala. Baba ya adildir, ya zalimdir, ya cahildir dememiş. Ne demiş? Cezası ebedi cehennemde kalmak demiş. Ancak affedersin, bir tövbe istiğfar edersin. Tövbe istiğfar edersin. Fakat daha sonraki ayetlerde anlıyoruz ki bir istisna var. O da eğer hükmü öldürmeyi, kan akıtmayı helal kılmamışsa nedir o insan? Kafir olmuyor. İşte buradan anlıyoruz ki kebairi işlemek küfür değildir. Mesela, ve in taifetani minel mümininek fetelû Müminlerden iki tane taifa birbirlerini öldürürlerse diyor, Ya ikisine de mümin diyor dikkat ederseniz. Demek ki birbirimizi katletmek bile, müminin mümini öldürmesi bile nedir? Küfür olarak Kur'an-ı Kerim'de nitelendirmiyor. Ancak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu küfür olarak nitelendirmiş, fakat o kuvvetin hakkını inkar noktasında küfür olarak nitelendirmiş. <gülüyor> Yoksa eğer Rasulullah'ın Sibab-ül muslimu fus fusukun ve kitâlu kufurun Abdullah bin Mesud'un hadisi, ee, Müslüman'a sövmek fısk, Müslüman'ı öldürmek küfürdür. Hadisini doğrudan doğrudan Müslüman'ın bir Müslüman'ı öldürmesini küfre hamletmiş olsaydık, o zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetin bir anlamı kalmazdı. Yani iki mümin topluluk birbirleriyle savaşırsa diyor, kim? Allah Azze ve Celle. Demek ki kebair, <gülüyor> muhtezile ve haricenin, haricilerin dediği gibi değil, kebair işleyen insanlar en helal olduğunu kabul etmiyorsa nedir? Kafir değildir. Ama hatlar bundan müstesna. Yani bir insanı gidip zina etmesiyle zina eden insanlar üstünde Allah'ın hükmünü uygulamayan hakimin ve devlet sahibinin yöneticisinin hükmü değil mi? Hayır, zaten zani edenler Can cenab bak ebedi cehennemdedir demiyor. Zaten hırsızlık edenleri ebedi cehennemdedir demiyor. Öyle mi değil mi? Pekala Allah'ın zaniler hakkında caniler ve katiller hakkındaki hükmünü uygulamayan insanın hükmünü olacak... Yani eline kuvvet geçtiği zaman, müminlerin e, velayetini üstlendiği zaman bunu yapmıyorsa, mesela bir insan zayıftır, kü küfür toplumunda bulunur ama kendi çevresindeki müminler arasında Allah'ın hadlerini uygulayamayabilir. Çünkü orada uygulamada istitaat, kudret denilen şey kaldırılmıştır. Kudret kalktığı zaman insanın o hükümde hükmetmemesi diye bir şey söz konusu olmaz. <gülüyor> Hocam, bu işaret birleştirirse bu zaman hem kadir, işte hem kâbir, hem fâsık, evet bir insan. işte Allah'ın indirdiği ile beni İsrail gibi imkanları olduğu halde İslami bir yönetim İslami bir devlet eman ve güven içerisinde iken Müslümanlar Müslümanların velayetlerini üstlenenler eğer Allah'ın indirdiği bir hüküm ile bir cezai müeyyede ile helali helal olma noktasında, harama haram etme noktasında, değil mi? Kitabın korunması, namazın ikame edilmesi, zekatın verilmesi noktasında Allah'ın hükümlerine muhalefet eder ve alimlerin ikazına, Rabbânilerin ikazına, değil mi? Karşılık bu hükmü tatbik etmezse o insan kafirlerin bizzat ta kendilerindendir. Bunun küfrü de, bunun fıskı da, bunun zulmü de aynı şeydir. Dolayısıyla yalan söyleyen insan fâsıktır ama yalan söyleyen insan kâfir değildir. Müslümanları aldatan insan fâsıktır. Alışverişte, ticarette ama kâfir değildir. Çünkü eğer o insan onu işlemekle kâfir olsa idi, kafir olsaydı o zaman hiçbir insanın imana girmesi söz konusu olmayacaktı. Çünkü insan hata eder, yanlış söyler, nefsine uyar, yanlış söyler, şeytan aldatır yanlış söyler. Çünkü şeytanın da bir vazifesi var. E, tövbe ve istiğfar niçin şart koşulmuş? Bak bir tövbe var, bir istiğfar var, bir de hadlerin uygulanması var. E, tövbe ve istiğfar varken niye hadler var kardeşim? Yani insanlar zina eder, eder, tövbe istiğfar eder. Adam öldürür, öldürür, gelir camiye, Ya bir tövbe ettin, der, kurtarır. Demek ki insanın nefsinin, insanın şahsının ıslah olması ile toplumun ıslahına taalluk eden hükümler farklıdır. Allah senin zatına taalluk eden şahsına taalluk eden şeyi kendisiyle senin arasında bağışlar. Ama seninle toplum arasında ve seninle aynı zamanda Allah arasında olan bir hadise vuku bulduğu zaman Allahu Teala hem kendi hakkını hem insanların ve o topluluğun hakkını senden ister. Ve Müslümanların başında olan ulul emirden de ise Allah'a <gülüyor> ve Allah'a itaat edin Resul'üne itaat edin ve sizden olan yönetim sahibi ulul emir sahibi olan mümin Müslüman yöneticilere de ne noktasında itaat edirsiniz? Allah'a ve Resul'e itaat noktasında inat edilmiş. Şimdi İmam Begavi tefsirinde diyor ki Abdülaziz El Kinani rahmetullahi aleyhi soruldu bu ayet hakkında dedi ki bu ayet Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmı ile hükmetme değil indirdiğinin tamamına şamildir. Çünkü ayet-i kerimede ve men bima enzele. Bima enzele indirdiğinin tamamını içerir. Yani bazılar demişler ki efendim işte bir İslam halifesi veya İslam emiri yöneticisi, hükümlerin bir kısmını uygular. Bir kısmını da nefsine uymaz da uygulamazsa ona kafir denmez. O facirdir, fasıktır demiş ama hayır. Alimlerin birçoğu demişler ki asla ve katliyette bu yanlıştır. Bu caiz olan bir tefsir değildir. Allah'ın hükümlerinin tamamına şaimdir. Hangi hükmü uygulamasa kafirdir? <gülüyor> Şuan meselesi var değil mi? Tabi tabi. Fakat şimdi şöyle bir şey var. İşte bizi aldattın da bu şimdi bugün. Mesela Muhammed Said Ramadan El-Buti El-Cihadı fil-İslam isimli son kitabında Suriye'deki, Tunus'taki, Cezayir'deki ve gerçekten Mısır'daki bu belam tipli münafık, müşrik ve kafirlerin yönetimine karşı kafir yönetime ve kafirlerin kanunlarını Müslümanlar üzerinde tatbik eden bu münafık ve mürtet taifelere karşı isyan edilmemesi gerektiğini, isyanın haram olduğunu, hatta küfür olduğunu, İslam'ı çiğnemek olduğunu anlatıyor. Nereye dayanarak? İşte efendim eğer adam Allah'ın indirdiği emirle hükmetmediği halde de inkar etmiyorsa o kafir değildir. Hayır ayet zahirdir. Adamların eline hüküm geçtiği halde kafirlerin hükmü ile Müslümanlar üzerinde hükmediyorlar. Ama Müslümanlar arasında Ramazan Buti'nin dediği bu insanlar, Müslüman dediği ve Müslüman yönü Müslümanların hakimleri, yöneticileri dediği bu kimseler Müslüman olduğunu iddia etmesine rağmen bunların Müslümanlar arasında Allah'ın hükmünü değil kafirlerin Fransa'nın, İngiltere'nin hükmünü Suriye'de ve Tunus'ta, Cezayir'de ve Mısır'da takdik ediyorlar. Dolayısıyla bu türlü belamların ve pelami olan efendim düşünceleri Müslümanların arasında yayılmasına ne sebep veriyor? Eğer inkar edip, ben nereden benim onu inkar ettiğini? Eğer kafir zulmüyle, küfriyle Müslümanlar üzerinde hükmetmek istiyor, kanlarını, canlarını söylemek istiyor, saltanatını devam ettirmek istiyorsa, ahmak mı ki desin ben Cuma'yı inkar ediyorum? Cuma namazını kılmaz ama Cuma'yı inkar eder. Cuma namazının kırılmasına izin verir, bayramın kırılmasına izin verir, Kurbanları kesilmesine izin verir, haccın gidilmesine izin verir, ibadetlerin yapılmasına, kilisede olduğu gibi pasif ibadetlerin yapılmasına izin verir ama izin veren bu adam hem kafirdir, hem fasıktır, hem zalimdir, hem mücrindir. Niye? Çünkü adam sana izin veriyor, kendisine izin vermiyor. Sana diye yaparsan yap. Niçin? Ona itaat etmen için sana bunu yapıyor. Seni kendisine kul etmek için sana özgürlük veriyor. Hz. Musa'nın Firavun'a dediği gibi sen diyor beni İsrail'i köleleştirmek için mi bana yaptığın iyilikleri benim başıma katıyorsun? İşte bugün size verilen cuma özgürlüğü, bayram özgürlüğü, namaz kıma, haç özgürlüğünün hepsi bu devlete daha çok köle olmamız için bize verilmiştir. Ramazan buhtide kalkıyor diyor ki bunlara baş kaldıran bağidir, asidir, muhariptir, elleri kolları çapraz kesilmesi lazım ve çarmıha gerilmesi gerekir diyor. Kime? Mısır'daki ve Cezayir'deki mücahit kardeşlerimiz için işte sen inkar etmeyi diye koydun mu Allah demiyor ki inkar eden hayır ama müfessirler diyorlar ki bir insan Allah'ın bir hükmü var o hükmü tevilden tefsirden dolayı hakikini delaletlerini ve dillerini bilmeden yanlış uyguluyor veya hiç uygulamıyor yani delillerini bilmediği için cehaletinden yapmıyor ise dikkat edin İlim elde edememiş, ilim ulaşmamış, ona kâfir denmez. Yani hakim yanlış iştihat etti, kâfir denmez, kasıtsız. kasıtsız. Yanlış iştihatta bulunduğu yargıç ceza verecek. Mesela bir sürü eskiden efendim hiç ortada olmayan suçları vardı, bugün o suçlar ortaya çıktı. Bu suçların cezası ne olacak? Kur'an-ı Kerim'de elimizi kestiğimiz zaman, parmağımızı kopardığımız zaman bunun cezası var mı? Yani kısastan bahsediliyor ama, curuh, yara, kısastır diyor ama belirtilmemiş nasıl yapılacak, diyeti nasıl olacak, belirtilmemiş. Kulak kesilirse diyeti nedir? Burun kesilirse diyeti nedir? Kaşını tıraş ederse diyeti nedir? Saçını tıraş eder, insanlara arasına bırakırsa birisi birisini, bunun cezası nedir? He? Efendim elini delerse, öbür tarafından çıkarsa şiş, bunun cezası nedir? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilmemiş açık net olarak. Ama kısas denilmiş, curuh denilmiş cezası var. Bunların çoğu belirtilmemiş. E burada iştihat yaptı, hata yaptı adam kafir olmaz. Demek ki bugünkü alimlerin çoğun veya tağutların çoğu nereden hareketle Müslümanları kandırıyorlar? ayetleri inkar etmediklerini söylüyor Mesela hiçbir tane parlamenter Allah'ı inkar ettiğini söylemez. Türkiye'de ateist olan hakimlerden hiç birisi onlardan başka hiç birisi Allah'a inkar etmez. Hatta hakimlerin birçoğu namaz kılar. Seni komünist kafir yargılar hükmü hükmü kamu adına hükmü beyanda hangi hakimi getirip koyarlar karşısına namaz kılan hakimi? Allah'ın hükmüyle değil kafirleriyle hük, kafirlerin hükmüyle Müslümanları mahkum eden bir hakimi Müslümanlardan seçerek getirip sana onun onun eliyle, kalemiyle hüküm verdiler. İlginçtir bu. Türkiye'de birçok yerde gördük bunu. Birçok misali, birçok örneği var. Mesela müfessirlerden eee ad e, ve İbn Mansur İbn Merdavi eee İbn Abbas'ın görüşü üzerine olanlardandır. Yani inkar etmiyorsa Müslüman bir hakim Allah'ın indirdiği bir hükümde hükmetmezse kafirlerden olmaz demişlerdir. Bu görüşte yani bu görüş ashabı da e, İslam alimler arasında sanmayacak bir kalabalığa, bir çoğunluğa sahiptirler. Mesela Alusi demiş ki buradaki asıl küfür kalbin küfründen murattır. Yani kişi kalbiyle küfür etmediği sürece, inkar etmediği sürece ona kafir denmez. Eğer biz bu tefsirlerle, bu yaklaşımlarla bugünkü tağutların ve kafirlerin Müslüman olduklarını, Allah'a iman ettiklerini iman ettiklerine biz de inanır ve onların yönetimlerine karşı, onların hükümlerine karşı test çıkarmasak, adamların kalbindeki küfür mü, iman mı da belli olmaz. Dolayısıyla ben nereden bileyim bir adamın namaz kılmadığı halde kalbinden inkar edip etmediğini, kalpteki imanın ve inkarın alameti ne olacak? Eğer imanın hiçbir alameti olmayacaksa, küfrün de alameti olmaması lazım. İmanın bir alameti varsa, küfrün nasıl alameti yok diyebiliriz de küfrü kalplere sığıştırır, kalplere mahkum ederiz deriz ki adamın kalbindeki küfrüdür bu. Böyle şey söylenebilir mi? Hayır. Niye bunu söylemişler? Çünkü Osmanlı zamanında yaşamış Osmanlı'nın son döneminde Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmiyordu. Hükmedilmediği için sultanı ölecek, ikinci Mahmud'u ölecek, onun babasını metü sena edecek, onlardan ulufe ağıracaklar, dolayısıyla kalkacaklar, bu hükmü verecekler. Evet, Halbuki Kurtubi diyor ki, şu zamanımızda diyor, Endülüs'te yargıçların tamamı zalimdirler diyor. Ve yargıçların tamamı Allah'ın indirdiği ile değil, nefislerinin indirdiği hükmetmektedirler. Bakara suylesi tefsirinde bu Kurtubi söylüyor Endülüs'te. kadınların hepsi zalimdir diyor. Rüşvetçidir ve yiyicidirler diyor. E Peki niye İslam'da öyle bir Endülüs'te yıkılmış? İçki içret kadın kız şarkı türkü ondan sonra hükümde Allah'ın hükmüyü hükmetmeme noktasında. Allahu Teala onlar elinden ne yapmış? O nimetlerini çekmiş vermiş ve onları dünyada acı bir şekilde imtihan etmiştir. Mesela Da hak demiştik, diyor ki mesela inkardan dolayı insan küfre girebilir hükmetmeme noktasında. Hükmü istenen yerde uygulamamaktan dolayı zalim olur diyor insan. Mesela bir yerde hüküm istenmiştir ama sadece orada uygulamadığı için zalim olmuştur, inkar ettiği için kafir olun Yani inkar etmediği için kafir değildir fakat uygulayamadığı için ve orada sadece uygulamadığı için o defasına mahsus olmak üzere. Mesela haktan başkasıyla da diye muamele ederse onu da fasık denir diyor. Yani bu herhangi bir Müslümanı tekfir etmeme noktasında tekfir etmeme için zanlar ve şüpheler bulunduğu zaman kullanabileceğimiz bir yöntemdir ama genel bir kaide değildir. İmam Şafi diyor ki mesela e, 44. ve 45. 40 e, evet 44. ve 45. ayet germelerinin ikisi diyor Müslümanlar içindir diyor. Yani birinci ve ikinci ayet Müslümanlar içindir. Bir, birinci ayet Müslümanlar için, ikinci ve üçüncü ayet kerime Yahudiler ve Hristiyanlar içindir. Nasıl diyebiliriz ki bu ayet Müslümanlar için değildir? Evet, demek ki i̇bn Kesir'den naklettiğimiz rivayet, Süfyan-ı Sevri ve e, Mansur ve İbrahim el-Nekai'nin tefsiri oluyormuş. Orada da diyor ki, bu ümmet içinde aynı hükme Allahu Teala razı olmuştur. Yani, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا أَنْزَرَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ hükmünü, allah Teala Yahudiler için vermişse de, Allah Azze ve Celle aynı hükmü, müminler Müslüman olan topluluklar içinde razı olmuş, indirmiş, ve onlar da bu hükmü uygulamazlarsa, Allah'ın hükmünden vazgeçerlerse, <gülüyor> zaten biraz daha sonraki derslerimize göreceğiz, اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ onlar cahiliye hükmünü mü talep ediyorlar? Allah'tan, al, yani iman eden, yakın sahibi olan bir topluluk için Allah'tan daha iyi hükmü kim verebilir? O halde yani İslam dışında bir hüküm talep etmek, Müslüman olmayanların yönetimini talep etmek, Müslüman olmayanların hükümet olmasını, hakim olmasını istemek, seçmek ve talep etmek küfürdür. Hevel, ben bilmiyordum. Bilmiyorum diye bir şey yok ki, Allah-u Teala'nın kitabında nasıldır? zahir olarak kitaptan bilinmesi mecburi olan bir ilimdir. Ben bunu bilmiyorum, bilmiyordum demekle insan ne olur? Küfürden kurtulmuş olmaz. Küfür işlemiştir ama ona o anda tövbe kapısı açılmıştır. O andan itibaren tövbe istihbar etmesi gerekir. Eğer o şekilde devam eder ölürse namazı üzerine olduğu adı şirk üzerine de ölür. <gülüyor> <gülüyor> Abdül Rahmetül Aleyh, o da bu ayet-i kerime Müslümanlar içindir. Müslümanlar da Allah'ın indirdiği hüküle hükmet benzerse, hükmü terk ederlerse, onlar da kafir olurlar demiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi Aleyh demiş, Allah yöneticilerden üç şey ahledip almıştır. Ayet-i de biraz sonra göreceğimiz gibi, bir diyor, hevaya uymamak, insanlardan değil Allah'tan korkmak, وَلَا تَحْشَوْنَا سَوَخْشَوْنِي وَلَا تَشْدَرُ بِاَيَدِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Üçüncüsü, ayetlerim karşılığında ayetlerimi, hükümlerimi satıp onu karşılığında az bir paha ve dünya meta'ı sakın ve asla satın almayınız. İşte bizim burada ayette en hassas nokta bima اَنْزَلَ Allah tabirini anlamaktır. Bima اَنْزَلَ Allah Allah'ın emri ve nehyidir. Dolayısıyla konunun esas can alıcı problemi ve sorunu rejim meselesidir. Allahu Teala rejim meselesinde bu ayetlerde bize apaçık ve sarih olarak hükmünü belirtmiştir ve o Allah'ın hükmüdür demiştir. Bitti yani Allahu Teala rejim diye bahsetmedi ama Rasulullah'ın hükmünü verdiği olaya Allah'ın hükmüdür dedi. Bitti. Yani Allah temiz olan her şeyi helal kılmıştır dedikten sonra Allah domatesi helal kılmıştır, biberi helal kılmıştır efendim, soğanı helal kılmıştır, elmayı, armutu, portakalı. E Bu kitap o zaman e, global ansiklopedisi mi? Haşa, ha? Anla Britaniydi mi? Britanya mı? Amerika mıdır? Haşa içinde her şeyi olsun. Efendim yok kekik helaldir, yok muz helaldir, yok şuraya. Bunları mı söylesin Allah Azze ve Celle? Tayyibat dedikten sonra bitmiştir. Hukmullah dedikten sonra bitmiştir. Rejim girdi içine. Resulullah recim etti. Bitti. Resulullah recim etti, ashab recim etti, Ali recim etti, Ömer recim etti, Öbekül recim etti. Bizimkilerdeki onun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bakınız diyor ki, اِنَّا يَنْزَلْنَا اِلَىٰيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِكَحْكُمَ بَيْنَا الْنَاسِ بِمَارَكَ اللّٰهِ Biz şüphesiz kitabı sana hak ile indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile... Kardeşim, niye rejim hükmünü Allah'ın gösterdiği olarak kabul etmiyorsun ki? Sana insanlar arasında Allah'ın gösterdiği ile hikmet diye kitabı indirdik. tekun lil لِلْخَائِنِينَ حَصِيمًا Hain olanları savunucu olma. Yahudiler geldi dediler ki hükmün hafifini bize verse. Dediler ki ey Muhammed biz Yahudilerin ahbarları, ruhbanlarıyız. Bak falan kabileyle aramızda bir mesele var. Gel bak biz sana iman edersek, bütün Yahudiler sana iman eder. Şu mesele de bizim lehimize bir hüküm ver de tamam mı? Bizim hepimiz sana iman edelim. Bakın Yahudilerin hilesine, Yahudilerin hilesine. Ve la tekun lil o ha'inlerin hasmı yani hasim destekleyicisi onlar için mücadele edici olma. Adam Türkiye'de kafir olduğunu söylemiş, müşrik olduğunu söyle, dinsiz olduğunu söyle, layık olduğunu söyle, batıcı olduğunu söylüyor. Şeriat'a karşı olduğunu söylüyor. İslam fundamentalizmi diyor, İslam tehlikesi diyor. Adamlar kalkıyor bunlara Müslüman diyor. Adamlar kalkıyor bunu İslam'ını savunuyor. Bunu Müslüman olduğunu savunuyor. İşte ve la tekun lil Ayeti kerimesin hükmü içerisine giriler kafirlerin dostu ve kafirlerin arkasını tuttukları ortaya çıkıyor bunlarla. Mesela Sırri kudük fahkum beynehum bima anzalallah onlar arasında Allah'ın indirdiği hükmet. Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. İşte o Yahudiler hani geldiler dediler ya bizim lehimize hükmet de sana hep iman etsin İsrailoğulları deyip Peygamber de öyle yapını diyecekler ki bak gördünüz mü sahtekarı yalancıyı Allah'ın diniyle ile hükmetmeyen peygamberi yalancı peygamberi gördünüz mü diye Yahudiler gidip bağıracaklardı. Ama Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle bir hataya düşer miydi? Böyle bir hata yapar mıydı? Mümkün değildi. Ayet-i kerime indi: "Ve en hükkum beynehum bima enzelallah ve la tattabi ehwaa'ahum ihzerhum en yaftinuk am ba'dema enzelallah ileyk." Maide suresi 43. ayet-i sonu. Demek ki peygamberi kandırmak, peygamberi imtihan etmek, peygamberi sınamak için geliyorlar, Allah'ın indirdiği hükümle hükmetmemesi için. Neydi Allah'ın indirdiği hüküm? Kur'an'da var mıydı iki tane Yahudi kadınla e, ya kadınla erkeğin zina ettiği zaman nasıl cezalandırılması gerektiğine dair? Yok. Umumi olarak bu ayet hüküm gelmişti Nur Suresi'nde. Fakat biz dedik daha önce anlattığımız gibi, önce Nisa, sonra Nur Suresi, sonra Maide Suresi geldi. Yahudilerin rejim edinmeleri de Maide suresine tesadüf ediyor. Nur suresine tesadüf etmedi. Veleki nur suresine tesadüf etseydi, nur suresinden sonra olmuş. Nur suresinden evvel olsaydı, bütün alimlerimiz derdik, hayır bu hadise, rejim hadisesi nur suresinden önce oldu, ittifak ederlerdi. Rejim nur suresi de geldi, bunun hükmünü kaldırdı. Peygamber diyor ki, işte zina eden kadın da erkeğin hükmünü benden alın, benden alın. İşte Allah onlara bir yol gösterdi, Allah onlara bir yol gösterdi diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudileri rejim ettiği hades ona demez miydi ki Allah rejim değil de Allah onlar hakkında kırbaçlama cezasını indirdi diye inan etmez miydi? Kendi kafasından bir hüküm vermiş olsaydı Resulullah diyet ödemesi lazımdı. Resulullah diye Resulullah'tan diyet de istenmedi. Buradan Rab, rahatlıkla anlıyoruz apaçık bir şekilde anlıyoruz ki rejimi inkar edenler Kur'an'ın delaletlerini, nasların delaletlerini, işaret ve ibarelerini göz ardı etmişler. Allah korusun büyük bir günahın cürümün içerisine girmişlerdir. <gülüyor> evet vakafayna ala aharihim bi is ibn maryama musaddikan lima beyne O peygamberlerden o rabbani ahbarlardan sonra İsa Meryem oğlu İsa'yı Allah'ın katındaki Tevrat'tan olanı tasdik edici olarak gönderdik. Hemen onların izlerinin üzerine koyduk. Onları takip edici olarak İsa'yı gönderdik. Ve ateynahul ile Ona İncil'i verdik. Fihi huden ve nur. Huda ve nurun tefsirini yaptık, açıklamasını ona dönmüyorum. Musaddikan lima beyne yedeyi minet Şimdi hem Allah azze ve celle İncil'i kendi katındakini doğrulayıcı olarak gönderiyor, hem İncil'i Tevrat'ta olanı doğrulayıcı olarak gönderiyor. Vahudan ve muayyazat takva sahibi olan Allah'tan korkanlar için doğru bir yol ve doğru güzel bir nasihat olarak ni İncil'i demiş oluyor. Ve yâkum ahlül İncil, bak, ve yâkum ahlül emirdir. İncil'in ehli hükmetsinler. Neyle? Bima anzal Allahu feehi. Allah Allah. Allah'ın İncil'de inzal ettiği, indirdiğiyle hükmetinler. E hani İncil Muharref? İncil tahrif edilmiş. İncil'in tahrif edildiğini söyleyen Kur'an, nasıl peygamberinin onlara böyle söylemesini ona indirebilir? Demek ki, Tevrat'ta ve İncil'de de olsa, onlar madem ki Tevrat'a, İncil'e ve Allah'ın hükümlerine inandıklarını söylüyorsa, öyle, o halde Allah'ın hükümleriyle hükmetsinler kendi aralarında. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. وَمَنْ لَمْ bima بِمَا Allahu, اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların da kendileridir. Şimdi, Orada Yahudiler için küfürük mü geçerken kitaptaki bir hükmü uygulamama niye burada Hristiyanlar için fısk olarak geçti? Fasıklık olarak geçti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de el-kâfirûne humul el geçer. Kafirler fasıkların ta kendileridir. İnnel münafıkîne humul Münafıklar fasıkların ta kendileridir. Demek ki buradaki fısk Nedir? Küfür cinsinden bir fısktır. Öyleyse fısk küfrün sıfatlarından bir tanesidir. Küfrün içine dahil o küfrün sıfatlarından bir tanesidir. Ama sahibi kafir olur kafir olmaz o neye bağlıdır? İşlediği cürme, söylediği söze onu itikad etmesine bağlıdır. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ Öyle ya, İncil ehli, İncil'de Allah'ın indirdiğiyle hükmetsinler. Bu anlaşıldı. Şimdi sıra bize geldi. Bize geldi. Yahudiler uygulamıyor kafir oluyor. Müslümanlar uygulamayınca Müslüman oluyor. وَاَنْزَلْنَا ilekel الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Ve sana da kitabı hak ile inzal ettik, indirdik. Musaddikan doğrulayıcı, tasdik edici olarak lima beyne yedehi minel kitab o kitaptan biraz önce veya Allah katından gelen kitabı tasdik edici olarak çünkü Kur'an'ın iki eli önünde olan anlamı yani Kur'an'dan önce gönderilmiş olan kitabı tasdik edici olarak biz bu kitabı sana indirdik. Tevrat'ı ve İncil'i doğrulayıcı tasdikleyici ama hangi Tevrat hangi İncil Hak Tevrat'te Hak İncil'i. Minel kitabi muheymin aleihi. Muheymin alei yani koruyan, hıfz eden, ıı, tasdik eden, ıı, Allah'ın onda gönderdiği emirleri muhafaza eden <gülüyor> ve onu saklayan anlamında müheymin. Tahkum <gülüyor> beynehum. <gülüyor> Allah Allah. Sana kitabı indirdik hak ile. Onlar arasında kim onlar? ...Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Onların arasında Allah'ın indirdiği ile hükmet. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ Onların heva ve heveslerine uyma. Yani çıkarları için, ihtirasları için, korkuları için, Efendim hırsları için Allah'ın emirlerini terk etmelerinden ötürü... ...onların o hevalarına, sapkınlıklarına asla ve katiyetle uyma... اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana haktan gelenden sonra sakın onlara uyma. E, müminler kafirlerin hevasını nasıl uyabilir? Demokrasidir, özgürlüktür, eşitliktir, layıkliktir, kemalizmdir, şudur budur. Bu kafirleri hevası değil mi? Batıcılık, kafirlerin heva ve hevesinin peşinde gidebilir müminler. E, Kur'an-ı Kerim haram kıldı. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً مُمِنْ هَاجَاً sizlerden her biriniz için her biriniz için biz bir şeriat, bir yol gönderdik. Yani Yahudilere kitaplarını şeriat olarak indirdik. Hristiyanlara kitaplarını ve Tevrat'ı beraber olarak, Tevrat'la beraber olarak onu şeriat ve yol olarak indirdik. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً Eğer Allah dilesi iddi, yani dilesiden maksat nedir? Allah irade ederse onlar zaten. Onların Müslüman olmasını sevdi, istedi. Fakat onları zorlamadı. Zorlamadığı için bu Allah diyor. Yoksa Allah dileyince nasıl olmaz ki onları Müslüman? Hidayet Allah'ın evinde. Onların elinde mi Müslüman olmak? Onların elinde mi Allah'ın sünnetine karşı koymak? Mümkün değil. Ama onlar seçenek karşısında serbest bıraktı, onları tek ümmet kılardı hepinizi وَلَكِنْ لِيَبْلَقُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Allah size verdiğinde sizi imtihan etmek istiyor. Yahudilere verdiğinde Yahudiler imtihan etti, Hristiyanlara verdiğinde Hristiyanlar imtihan etti, size verdiğinde de sizi imtihan edecek. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ Size verdiğinde hayrat <الْخَيْرَات> Yahudiler, Müslümanlar veya kimler olursa, hepiniz hayra koşunuz. Hayır için, hayırda Allah'a yaklaşmak için acele ediniz. Onda yarış ediniz. إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا feyunebbiukum bima kuntum fihi fihi tahtelifun hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Mutlaka Allah'a döneceksiniz. Hep beraber topluca yani haşr hadisesi feyunebbiukum size haber verecek. Yani neyi haber verecek? Dünyada iken olanlardan size orada tekrar haber verecek. Dünyada yaptıklarınızdan ve işlediklerinizden sizi yeniden haberdar edecek orada. بِمَا كُنْتُمْ ف۪ي تَحْتَلِفُونَ Orada daha önce siz kendisi üzerinde ihtilafa düştüğünüz şeyler. Ha şimdi bu ihtilaflar dünyada Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında evet. devam ediyor mu? Devam ediyor. Üç din arasında demiyoruz, dikkat ediniz. Bir dinin Üç ayrı mensupları arasında. Dikkat edin, aslında din İslamdı, ama sonradan bu İslam'a tabi olan insanlar Musa Aleyhisselam'ın tevhid dinini Yahudileştirdiler, İsa Aleyhisselam'ın tevhid dinini Hristiyanlaştırdılar. Buna değinmiştik. Ve ani hükum binemem emirdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar arasında hükmet, hüküm ver. Hani daha önce demişti ki alimler demişlerdi bu ayet işte tahyir ayetidir. Yani dilersen hükmet, dilersen hükmetme. Ama iki kez görüyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki onlar arasında hükmet. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Yahudi, Hristiyan, Müslüman ayırmadı. فَحْكُمْ bir بِمَانْزَرَى Allah. 46. ayet-i kerime, 49. ayet-i kerime de ve on <gülüyor> hüküm بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم واحذرهم أن يفتنوك Allah'ın hükmüne tabi ol, onların hevalarına tabi ol. Sakın ha sakın dikkat göster ki onlar seni Allah'ın sana indirdiğinden indirdiğinin bazısından saptırmasınlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimesi ba'd kelimesi kul anlamındadır yani Allah'ın indirdiğinin bazısından seni saptırmasınlar derken aslında, sapmanın bazısının da tamamından sapmak olduğuna işaret etmek için, Allah azze ve celle azını da terk eden veya bir kısmını terk eden, isteyerek, inkar ederek terk eden hepsini kafir olduğunu söyledi mi? Söyledi. Dolayısıyla küfrün bazısıyla, Tamam mı? Küfrün tamamı arasında fark yoktur. Onun için şirkin bazısı ile şirkin tamamı arasında fark yoktur. Ancak ne farklı olabilir? Şirki i hafi dediğimiz rüyadır, rücubtur, kibir gibi şeyler vardır. Bunlar hafi olduğu için, yani İslam'ın hükümetine, kadısına intikal etmediği için, insanların şehadet etmelerine intikal etmediği için, zuhur etmediği için buna şirk-i denmiştir ki bunun da kefareti istihbar ve tövbedir. Yoksa zahir şirkin kefareti nedir? Tövbe olduğu gibi aynı zamanda kısastır, cezadır. Nedir? Mürted'in hükmüdür. فَاِنْ <gülüyor> تَوَلَّوْا Eğer onlar yüz çevirirlerse, kimler? Yahudiler ve Hristiyanlar. Kimler? Müslümanım diyenler eğer sana Allah'ın indirdiğinden yüz çevirirlerse فَعَلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُص۪يبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ Şimdi بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ geçti günahlarının bazısı ile yukarıda da Allah'ın sana indirdiğinin bazısından dedi. aslında buradaki yukarıdaki bazısı ile Allah'ın indirdiğinden bazısı ile Günahın bazısı arasındaki bazı tanımı yapmıştık ya, o tanım her iki yerde de aynı şekilde geçerlidir. Yani günahın bazısı, günahın hepsidir. Demek ki günahın bazısı nasıl günahın hepsi oluyor? İnkar çıkışlı olduğu zaman günah ve isyan, küfür çıkışlı olduğu zaman, cuhud çıkışı olduğu zaman onun bazısıyla onun tamamı arasında bir fark yoktur. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İnsanların çoğu nedir? Şüphesiz ki fasıktırlar. Eğer hükmel cahiliyeti yapıyorlun, cahiliyenin hükmünü mü diliyorlar? Ve men ahsanımın Allah hükmünü lüqamini yuqinun. Allah'a yakın şekilde iman etmiş olan bir kavim için Allah'ın verdiği hükümden daha güzel hüküm sahibi kim olabilir? Şimdi burada bir ayet-i kerime ben atladım. Aslında onu anlatmak da istemiyordum. O ayet-i kerime de bizim 45. ayet-i kerimemizdir. Ve ketebna aleyhim fiha en-nefsü bin-nefs, biz Tevrat'ta o Yahudilere şunu yazdık. En-nefsü bin-nefs, nefse nefis. vel bil göze göz. Ve aln fa bil aln fi burun a burun, ve bil iğn i kulak kuluk, kulak ve sin a bil sin diş diş, ve cırıha Yaralamalar ve kesmelerde kıssastır diye yazdık indirdik. Onun için Bakara Suresinde Allahü Teala velakum fil kıssasi hayatun ya ulil alba. Absar. <gülüyor> Orada ne diyor? Ya ulil? Evet. Sizin için kıssada hayat vardır. Niye Allahu Teala sizin için kısasta hayat vardır dedi. Yahudiler için de aynı hüküm geçerli. Bizim için de aynı hüküm geçerli. Bu bakımdan kısasla ilgili, cüruhla ilgili, yaralamalarla ilgili şeyler çok olduğu için, ayrıntılar çok olduğu için bu ayrıntılara burada ben girmek istemiyorum. Eğer sizlerden isteyen varsa bu hükümlerin ayrıntısını yani efendim kolunu kırdığımız zaman, parmağını kırdığımız zaman, kafasını yardığımız zaman, kafasındaki yar, kafatasına varırsa cezası ne olur? Burnun bir kısmı koparsa, kulağın bir kısmı koparsa, dilin bir kısmı koparsa, dişin bir kısmı kırılırsa, dişine vurursanız, kararırsa, efendim dişlerin dört tanesini sökerseniz, azı dişleri, köpek dişleri, ön dişlerini kırarsanız, bunun cezası hükmü nedir? Ben bunu ayrıntısına girmeyeceğim. Bu konuda eğer... E sizin de istifade edebileceğiniz bir kaynak bulursam o kaynaktan inşallah Teala ki var size Türkçesini hatta fotokopi edip ders olarak dağıtmakta fayda vardır. Zira bu diyet bahsidir. Diyet dediğimiz diyat bahsidir. Ceza kısas bahsidir. Bunu bilmemizde fayda vardır. Müslümanlar birbirlerine eza ve cefa ettikleri zaman zarar verdiklerinde bunun nasıl karşılanacağı, nasıl giderileceğine dair İslam fıkkında bunun ayrıntıları vardır. Biz size demin ayet-i 149 dedik galiba 179, 178. ayet-i kerime e, Bakara suresinde ey iman edenler 178-179 tabi tabi 178 ve 179 ey iman edenler size kısas katilde kısas e, farz kılınmıştır Hür hür ile köle köle ile kadınla kadın yani her ikisi arasında geçen şey, hemen nofiele u minakî bil maruf kim kendi kardeşinden kendisine bir şey al bağışlanırsa yani caninin işlediği suç bağışlanırsa Müslüman kardeşler tarafından e, marufla ve eda un üzerine gereken nedir iyiliğe tabi olmak marufa tabi olmaktır cani kimsenin yapacağı şey veya kendilerine karşı cinayet işlenen kimseler Tamam mı? İhsanla muamele etsinler, ihsanla davransınlar. Bu Allah'tan sizin için bir takvif ve acıma merhamettir. Kim ki bundan sonra ihtida ederse, yani haddin aşağı düşmanlık ederse, onun için Allah katında elim, acı bir azap vardır. Yani kendilerinden insan öldüren kimse diyeti aldıktan sonra kalkar karşı tarafı öldürür veya ona haksızlık yaparsa, Allah katında elim, acı bir azap vardır diye bize haber veriyor وَاَلَكُمْ فِي الْخِسَسْ حَيَاتٌ يَا عُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَبْ Ey akıl sahipleri sizin için kısasta hayat vardır. Yani kısasta hayat vardır dan kasıt nedir? Eğer bir kişi bir kişiyi kasten öldürürse o da öldürülür. Dolayısıyla bu öldürülme korkusu insanların içine oturduğu için, yani zengin olsun, fakir olsun, güçlü olsun, güç güçsüz olsun, e, insanları öldürmenin karşılığında kendi nefsini de aslında öldürmeyi hemen, onayladığı için, peşinen başkalarını öldüremeyeceği için hayatını tatlı bilip hayatının kıymetini anlayacağı için hem kendisini hayata kavuşturmuş olacak, kendisi için hayat olacak hem de başkası için hayat olacak. Demek ki insan önce kendisini diriltiyor hayat, kendisine hayatı hediye etmiş oluyor, kendi hayatını kendine bağışlamış oluyor, sonra da diğer Müslümanın, diğer insanların hayatlarını onlara bağışlamış oluyor. Bu bakımdan bu ayet-i kerimeyi e, burada ayrıntılarıyla vermek e, hem epey zamanımızı alır, hem de ayrıntıların aklınızda kalması zannediyorum mümkün değildir. E, bunun için e, ben bazı notlar almış idim. Ancak e, bu notlar gerçekten e, sizi herhalde biraz sıkar. Bugün olsun ve yarın ilerideki dersimizde olsun. Ancak şu vardır, e, katilde, e, insanı kasten öldürmede Diyet olarak bin dinar o günkü şartlarda, yani yüz deve ve bin koyun olarak e, ne yapılmıştır? Bugünkü takriben e, bin dinar ağırlık olarak 4 kilo 722 gram altın etmektedir. Bir insan bir insanı hata ile öldürse de diyeti budur. Kasten öldürse de diyeti budur. Ancak karşı mesela kendisinden maktul tarafı, Makdul tarafı affetmezse, o zaman kasten öldüren insan öldürülür ve diyette düşmüş olur. İşte kolunu keserse bir kolda tam diyet, iki kol bir kolda yarım diyet, iki kolda tam diyet. Efendim iki kulak sağır olursa tam diyet öder yani 4.722 gram altın öder. Bir ayağı keserse yarısını öder, iki ayağı keserse X diyetin tamamını öder gibi. İsterse deveden olur, istersen altından, istersen gümüşten. Gümüşte on iki bin dirhemdir. Üç mezhebe göre İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi göre 10 bin dirhemdir. Şimdi bu bunları böyle kısaca e, hatırlatayım ki, diyetler İslam'da nedir, ne değildir anlaşılmış olsun. Bu bakımdan diyet başlı başına fıkıh kitaplarında bir konudur. Çok zevkli, çok e, rahatlıkla hepinizi okuyup öğrenebileceği bir konudur. Bu bakımdan e, fıkıh kitaplarını, diyet bahislerini açtığınız zaman orada e, hatta yaralamanın, çizmenin kanamanın e, türüne kadar ne yapmışlardır? En hassas şekilde e, üzerinde durmuşlar cezasını kısas olarak cezasının ne olduğunu e, fakihlerimiz, ilim ehli insanlarımız bunu zikretmişlerdir. Mesela anne karnında ceninin cezası nedir? Onu öldürdüğün zaman ceninin cezası nedir? Annesiyle beraber kanında öldürsen ceninin cezası nedir? Hı hı. Efendim ee, bir yerden bıçak batırır da adamın o bıçak gider kemiğine değerse sadece delme olarak değil mi? Veya efendim biz gibi şeyler bile iğne gibi şeyler sokarsanız cezası nedir? Kaşını kipriğini koparırsanız cezası üst Gözün üst kapağı. Efendim kesilirse onun cezasını alt kapağı kesilirse cezasını, dudak giderse yarısı giderse bunun gibi e, kemik yerinden oynarsa kemik kırılmışsa yahut kırılan kemik ezilmişse bunların cezası nedir? Hepsi tırnağını koparmışsanız, tırnağını sökmüşseniz tırnak sökmüşse cezası tırnağı sökmektir veyahut karşılığını diyetini ödeyeceksin Hazreti Ömer bir parmağı beş dedi alırdı Bazıları on deve almışlar, Hazreti Ömer'de aynı rivayet yine, on deve cezası vardı bir parmağını koparır sıranız adamı. Şimdi musunuz? Ama bazı şeyler vardır ki mesela kısas uygulanmaz onda, bazılarında kısası talep edilebilir. Mesela mesela mecni Aleyh dediğimiz kendisine karşı suç fiili işlenen kimse, bazılarını talep edebilir, kısasını mı bazısını talep etmez? Mesela Fatihler derler ki kafanın yarılmasına kısası talep edemez. Yüzüne vurmasına kısas talep edemez. Tamam burnunun kesilmesi için kısas talep edemez. Gözünün çıkarılması için kısas talep edemez diye ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o işte Resulullah'ın çobanın gözünü e, dağlayıp da gözünü çıkaranlara aynı cezayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamıştı. E, deniliyor ki bu kısas uygulanabilir isterse e, yani kendisine bu suç e, tekabül eden veya cinayet tekabül eden kimse bunu diyen e, fakihlerde olmuşlardır. Bu bakımdan yani bu diyetler bahsi yani en nefse bin nefsi bazı alimler e, bu enne kelimesini en yani şeddesiz olarak okumuşlar. Yani ketabne ve ketabne aleyhim fîhe enin nefsu bin nefsi. Yani enin nefsu bin nefsi şeklinde okuduğumuzda diyor ki e, İmam Kurtubi bir okuyuşu tercih ediyor. E, bazı e, kıraat imamları Kese'i ve Hamza gibi rahmetullah aleyhim'e onların böyle okunduğunu Söylüyorlar ve Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de bu okunuşu tercih etmiştir. Şimdi biz meallerimizde bu ayetin mealini tercümesini gördüğümüz zaman bu ayetin meali hangi imama hangi de aittir onu bilmiyoruz. Önümüzde bir meal, önümüzde ayetin bir hükmünü açıklayan bir tercüme ama bu tercüme hangi imamın kıraatine göredir biz bunu bilmiyoruz. İşte Müslümanları bu noktalarda aydınlatıcı ve bu noktalarda açıklama getirici olan meallerin yapılması gerekir. Yani okuduğumuz zaman kitabımızı tanıyarak, kitabımızın okunuşu, kitabımızın kıraatleri hakkında imamlarımızın müçtehit, Müslüman mücahit alimlerimizin ne dediklerini ve gerçekten bunun Resulullah'tan böyle bir duyumu olup olmadığını da bilmemizde fayda vardır. Ama maalesef bugünkü meallerde hangi imama göre tercüme edilmiş, hangi imama göre meal verilmiş hiçbirisini bilmiyoruz. Maalesef. Böyle hassas bazı ayetler, bazı hüküm e, hükümle ilgili meselelerde bizim bu türlü ilmi olan e, çalışmaları mutlaka yapmış olmamız gerekir. İnşallah bu dua edin bize e, ve bizim gibi Müslümanlara nasip olsun böyle bir niyetimizin olduğunu da size haber verelim inşallah. Hocam bu hasta Allah'ın hükümeti bulan tabi da aynı hüküm geçerli mi? Şimdi trafik kazalarında hüküm e, kasıt olsun veya olmasın diyet ödenir. Ama her iki tarafında her iki tarafında suç aynı ise diyetler tekabül şey eder. Yani diyetler düşebilir. Tamam mı? Yani suçlar aynı, cezalar aynı olur veya yaralamalar aynı ama e, bir tarafın suçu fazla ise e, diğer tarafın efendim, e, yarası az ise ne yapılır? Suçlu olan o diyetlerden düşünür. Mesela bu şeyler hakkında da böyle iki kişi kavga etti diyelim. Birisi birisinin kulağını kesti, birisi de birisinin dişini kırdı. Şimdi ne yapacaksınız? Dişi kırılan adamın e, dişine 5 e, de gerekiyor, ama öbür adamın kulağına 50 döve gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Adama 45 ver diyeceksin. Bunun gibi yani trafik kazalarında böyledir. Trafik kazasında kasten öldürmek olursa şayet biliyorsunuz onun cezası malum. Ama kasıt, yoksa ki trafik cezalarının hemen hemen çoğunda kasıt yoktur. Ee, şey vardır, yani ihmal vardır, hata vardır. O günde aynı şeyleri konuşmuşlar. Mesela deve gider bir adama vurursa, deve bir çocuğu çiğnerse, bir adamın hayvanı diğer insanı öldürürse veya iki hayvan birbirlerine saldırırlar da sahipleri yararlanırsa ne olur? Gibi yani, fakihler bunları ne yapmışlar? <gülüyor> kasıt olup olmamasını araştırmışlar. Zaten hayvanın öldürdüğünden de ceza sahibine yoktur yani. Hayvanı öldürdüğünden sahibine yani diğer tarafa herhangi bir ceza da yoktur. Ancak ki bu hayvan öğretilmiş olsun, terbiye edilmiş olsun, dediğimiz gibi maymun öğretmiş olsun, köpeği öğretmiş olsun, üstüne saldırsın. Bunlar farklı şeylerdir. O zaman bunun diyetini alır. Buna fisas uygulamaya da gerek yoktur. Evet, demek ki bütün bu ayetlerin sonunda bu o müşriklerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip Yahudilerin e, Kur'an'ı ve Tevrat'ı bile tahrif etmesini etmesini sanki isteyerek onun hakimliğini istemeleri karşısında ayetler bize açık ve sarih olarak e, Yahudilerin konumunu ve bizim konumumuzu açıklıyor. Fakat 50. ayet-i de ilginç bir e, durum var. Ferh hukmel cahiliyeti yebhun Müslümanlar arasında sahabe döneminde bir kişi gelir de Kur'an ve sünnette olan hükmün muhalifi hükmü hükme aykırı bir hüküm talep ettiği zaman sahabeler bu ayet-i kerimeyle mukabele ederler derlerdi ki onlar cahiliye hükmünü mü arzu ediyorlar derlerdi bundan kasıt nedir cahiliye hükmünden kasıt Allah'ın indirmediği ve Resul'ün beyan etmediği bir hüküm demek ki bu cahili bir hüküm Öyleyse bir insan cahiliyeye nasıl oy verebilir, cahiliyenin nasıl arkasında durabilir, cahiliyenin nasıl yanında maddesiyle, manasıyla, sözüyle, yazısıyla, kalemiyle durabilir? İşte اَذَهُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ Cahiliyenin hükmünü arzu etmek ile cahiliye hükmü olan Allah'ın indirmediği küfür hükümleriyle hükmedenlerin hükmü aynıdır, aralarında bir fark yoktur. Yani hükmetmesini istediğimiz insanların kafir olması gibi, hüküm edilmesini isteyenler ve hükümlerini talep edenler de kafirlerdir. Aralarda bir fark yok. Omen اَحْسَنُوا مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ yuqinun, Yakin sahibi olan kimseler için Allah'tan daha iyi hüküm sahibi kim olabilir? Pek biz Allah'ın kitabını gördük. Allah'ın kitabını tanıyoruz. Allah'ın kitabını okuyoruz. Pek Allah'ın kitabında hangi şeyin hüküm olduğunu nasıl anlayacağız? hüküm dereceleri var. Haram mı, helal mi, emir mi, yani vacip mi, farz mı, mendup mu, öyle mi? Bu hükmün derecesini nasıl anlayacağız? Hüküm ama hükmün de dereceleri var. Hüküm ama hüküm olabilmesi için o hükmün delaletini, delaletinin yollarını da bilmemiz lazım. Bunu nasıl kavrayacağız? Sonra usulü fukuk olacaksınız okuyacaksınız. Hepinizin usul fıkıh denen kitabı okuması lazım. Herhangi bir kitap, usul-i Ben size mesela Abdülkerim Zeydan'ın kini tavsiye ederim. Abdülkerim Zeydan'ın fıkıh kitabını okumanızı, usul-i fıkhını okumanızı tavsiye ederim. Çünkü usulü i okumadan, <gülüyor> ayetlerden alimler nasıl delil bulmuşlar, nasıl hüküm çıkarmışlar, deliller nedir, delil ne demektir? Ayetin içinde... Ayetin kendisinde, ayetin kelimelerinde, ayetin fiillerinde hüküm nasıl bulunur? Hükmün yolları nasıl anlaşılır? Onu bilemeyiz. <gülüyor> Dolayısıyla, اَفَحُكْمَ <gülüyor> hükmel cahiliyet الْجَاهِيلِيَةِ cahiliye Hükmü ile Allah'ın hükmü yan yana zikredilmiş. Birbirinin ardından geliyor. Yani cahiliye hükmünü mü arzu diyorsunuz? Allah'ın hükmünü. Öyleyse ne ki Kur'an ve sünnette yoktur, ne ki içtihatta yoktur anlaşıldı mı? ne ki temeli ve aslı naslar değildir o cahili bir hükümdür o hükmün hiçbir tanesine Müslümanlar rıza göstermemek zorundadır ve rıza gösteremezler ve ardından ya eyyühellezine amenu ey iman edenler la tettehidul yahude ve nasara evliya ey iman ehli ey ümmet Muhammed ey Kur'an'ın ümmeti, sakın asla la tettehidu edinmeyiniz. Kimi? Yahudileri ve nasarayı evliya. Niye? Cahiliye hükmü ayeti kerimesinden sonra Yahudi ve nasranileri evliya dost yönetici ve hakim kabul etmeyi Allahu Teala yasakladı. Ve onları veli edinmemeyi onun ardından hemen zikretti. Aralarında münasebet vardı onun için. Çünkü cahiliye hükmünü talep etmek tıpkı Yahudiler ve Nasraniler gibi Allah'ın hükümlerini terk etmektir. Allah'ın hükümlerini terk eden insanlar o gün tıpkı nasıl Hazreti Muhammed'e gelip kendileri için Kur'an'ı da tahrif etmesini talep ettiler, hükümden yüz çevirmesini talep ettiler, sakın siz de onlar gibi nebinizden sonra hükümlerin tahrif edilmesinde Yahudilere gidip de hafif olan hükümler aramayız. Bu mana çıkar. Hristiyanlara gidip daha hafif olan hükümler talep etmeyiniz. Şimdi adamlar ne yapıyor? Aynı şey yapmadı mı? İslam alemindeki irtidat Küfür, batılılaşma ve çağdaşlaşma irtidadı ve küfrü nasıl başladı? Fransa hayranlığı ile, İngiliz, İngiltere hayranlığı ile öyle değil mi? Almanya hayranlığı ile başladı. Batı medeniyetine, onun teknolojisine, onun efendim cilasına, onun boyasına, onun sokak lambalarına hayran oldu. Osmanlı'daki ve Arap alemdeki mürtet kafirlerin başlangıcı böyleydi. Avrupa'nın dans salonlarına onun için onlar onlar Fransızlara hayran olan Osmanlı'nın gençleriyle ilk Arap gençleri Paris'e Medinnetü'n-Nur adını verirlerdi. Nur şehri düşünebiliyor musunuz? Riddeti küfrü düşünün ki Paris'e Nur şehri adı veriliyor. Çünkü o zaman Paris Avrupa'nın en lüks ve en modern kentlerinden birisi ve 1700'lü 1800'lü yıllarda bütün sokaklar aydınlatılıyor. Paris'i kastediyorum. Fransa'yı kastetmiyorum. Onun için oraya Medinetü'n-Nur, Nur Kenti diyorlardı. Artık Mekke, Medine Nur Kenti olmaktan, ışık kenti olmaktan çıkmış, kıblesi olmaktan çıkmış bunların. Bu modern Müslümanların mürtet olan Osmanlı döneminin sonundaki bu insanlar Batı'ya bu şekilde bakıyorlar ve artık Fransa veya Paris onların Kabe'si. Osmanlı döneminde Paris'e gitmek Kabe'ye ve hacca gitmekten daha kutsaldı. Tanzimatı kastediyorum. Paris'e giden sanki miraca çıkmış gibi kutsal görünüyor ve seviliyordu, ona gıpta ediliyordu. Fransızca konuşmak kutsal bir dil konuşmak gibi olmuştu. Kur'an okumak kadar kutsal hale gelmişti. Onun için bu ümmet bu hale geldi. allah Teala boşuna haşa kitabında demiş ki Yahudileri ve Nasradileri evliya edinmeyiniz. Niye evliya edinirsiniz? Siz de Kur'an'la hükmetmeyi terk edip Yahudilerden ve Hristiyanlardan hüküm ve yönetim şekli biçimi aldığınız zaman kafirleri kendinize evliya edinmiş olursunuz. Siz o kafirlerden olmuşsunuz ve men yetevellehum minkum fe minhum kim sizden onların velayetini talep eder velayetine girerse adam Avrupa topluluğunun Avrupa'nın velayetine girmeyi İslam'a aykırı görmüyor. E Kur'an diyor ki kim onların velayetine girerse o da onlardandır yani o da kafirdir. Çok iyi diyor İslam evrenseldir diyor. Onların diyor şöyle yaparız böyle yaparız var mı diyor İslam'la güreş biz kuvvetliyiz diyor. Sen neyin kuvvetli? Sen imanını satıyorsun. İki tane medrese, iki tane kolej karşılığında. Sen dinini satıyorsun. Dört tane memur yetiştirmek, dört tane polis yetiştirmek, askere dört tane adam sokmak için. Sen kitabını tahrif ediyorsun. Sen Allah'ın da harb ilan ediyorsun. Bu Yahudileşmek budur işte. Belamlaşmak budur. Adam Kur'an'ın emirleri salih iken, Avrupa'nın İslam'a ilan ettiği harp açık iken, dünyada yeryüzünde hayvanların, kuşların bile bunun farkına varmış iken, kalkıp da bu insanın veya bazı insanların Avrupa topluluğuna, Avrupa Birliği'ne girmeyi sanki hala hale de normal bir şeymiş, yani otobüse binip İstanbul'a gitmek gibi bir şeymiş gibi anlıyor adam. Ya, Batı İslam'la ezeli savaşını kazanmak üzere, vermek üzere sünneti tahrif ettiler müsteşrikler, Kur'an hükmünü tahrif ediyorlar, Allah'ın cezai müeydelerini tahrif etmeye çalışıyorlar ve bunda başarılı oldular, belli bir yere kadar geldiler ama biz hala anlamıyoruz gafil Müslümanım diyen bu insanlar batının velayetine girmeyi hala dine Allah'ın kitabına aykırı olduğunu kavramıyorlar acaba mı kavramıyorlar? acaba? acaba mı? ben zannetmiyorum kavrayamayacaklarını kavramadıklarını zannetmiyorum tağuti küfür Yönetimi istediği için, bunlar da bu tağutlara muhabbet besledikleri için, tağutlar nereye giderse onlar da oldu Köle gibi tasmalarını burnlarına takmışlar. Boyunlarında kölelik zinciri, Efendileri nereye giderse köleler de onların arkasından gidiyor. Efendi, la ilaha diyor, Allah yok diyor, illallah diyen de onun arkasından sürünüyor. Efendi ve yönetici, hayır diyor Allah'ın dinine, hayır diyor Allah'ın Kur'an'ına, hayır diyor İslam'ın şeriatına, ama onun yönetiminde ona, ona muhabbet beslenen Müslüman, tahkiki imandan bahseden zalim ve fazık diyor ki efendim, Avrupa toplumuna girmek bizim için, işte şey şöyle bizim için daha kazançlı. Hatta bir tanesi bunu kader açısından diyor, açıklamak lazım. Kader açısından, yani sizin hakkınızda hayırlı, şerli gördüğünüz şey, hakkınızda hayırlıdır. Hakkında zahir nas olan, Kur'an ve sünnet olan bir meselene hala sen ne diye bu işi kaderin içine sokuyorsun? Madem bu iş kaderin içindeydi, ne diye Allah kâfirlerin evliya edinmeyin dedi, ne diye Yahudileri veli edinmeyin dedi, ne diye kafirlerle, münafıklarla sonuna kadar cihad edin dedi Allahu Teala, kadere bırakırdı bunları, saklardı, gizlerdi. Allah'ın kader ilminde gizli kalırdı. Takdir ilminde gizli kalırdı. Biz diye bunu kaderle bakmalıyız diyor. Adamlar karımıza, kızımıza gelip el uzatacaklar. Çocuklarımızı dinsizleştirecekler, biz de kalkıp diyecek. Buna kader açısından bakmak lazım. Allah Allah! Kur'an'ı iptal etme, Kur'an'ı tahrif etme, tatil etmeden daha büyük, bunun gibi daha büyük zulüm olabilir mi? Kardeşlerim, mesele bildiğiniz gibi değil. Mesele ciddidir. Vatandaş anlamıyor. Röportaj yapıyorlar. E yavrum ben ne bilim diyor, gümrük birliği nedir, Avrupa'da olur. Evladım ben böyle bir şeylerden bilmem diyor. Ne bilsin bu kadar.